Kabir destanı! Sabah vakti mezarlıqa vardım Bütün halkı ölmüş, yatıyor gördüm Yanlarına vardığımda ecelin dehşetine baktım Kepenler yırtılmış Deriler parçalanmış Gözler patlamış Damar boşanmış Bununla batmış ıslah kefenler gördüm Sabah vakti mezarlığa vardım Toprağa karışmış tenler gördüm Alnı seccadeye değmemişlerin Mezarlara ateşe tutulmuş Çıkan dumanları gördüm Kimisi boynunu neymiş ...Toprağa vermiş ...Annesine küsüp giden boynu bükükleri gördüm... ...Ay gözlerin fəni tükənmiş... ...Güneş yüzlər belirsiz olmuş... ...Kara toprağın olsun güm çömluyan elleri gördüm... ...Yaylalar yaylamaz olmuş... ...Kışlalar kışlamaz olmuş... ...Ağızda pas kütmüş... ...Bedenleri gördüm... ...Bunlar ki çok idi... ...Şimdi bir gömlek giymiş... ...Onun da kolları yok... ...Ne girecek kapısı var... ...Ne görmek için ışık... ...Gündüzleri gece olmuş... ...Bütün hasretleri hasret kalmış... ...Ne harap olmuş bedenleri gördüm... Mezarları yıkılmış, toprak dolmuş Evleri eyvan olmuş Bütün mevkilerden uzağa kalmış Ne taptaze canlar gördüm Ve anladım ki bu ömür nasıl olsa bir gün tükenecekler Anladım ki bütün mevkiler, makamlar, dostlar, şöhretler kabil kapısına kadarmış Bir de baktım ölüm bana da geldi Gört yana selâs sesleri veriliyor. Eller namazını kıymak için toplanıyor. Ateşel koydular suyumuz sindi. Kavim kardeş başıma toplandı. Bu akşam kabrinde yalnızım. Allah'ın sana